Muaviye bin kurreden Mervidir buyurdu ki, ben Abdullah'tan işittim buyurdu ki, Mekken'in fete günü Resul Ekram Hazretlerini devesini biner olduğu halde gördüm. Halbuki Resul Ekram Hazretleri inna fathan aleke fathan mübina li afiyel aleke Allahu ma takdeme minzem bi kevama takkar. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Fetih 1-2 Ayetini okurlar idi. Abdullah buyurdu ki Resul-i Ekrem hazretleri Kur'an'ı kelime kelime okudu. Ve kıraatını metlerine riayet ile güzel eyledi. Ve hadisi rivayet eden Şube dedi ki, bana Muaviye bin Kurre buyurdu. Eğer halkın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 Tüm peygamberlerden ziyade güzel yüzlü ve ziyade hoş sesli idi. Yüksek sadası iyiydi ama taganni etmezler idi. Sekizinci hadis. İbni Abbas'tan Mervi'dir buyurdular ki, Resul-i Ekrem hazretleri okuduğunda öyle bir vecihle okurlardı ki, Kendileri evinde oldukları halde evin içinde olan kimseler dinler idi ziyade açık olarak kıraat etmezler idi ki evin dışındaki işler, kişiler, dinlemiş olalar. Yani nihayet derecede açıktan okunmaz ve gayet gizli dahi yapmazlardı. 10. bab Resul Ekrem Hazretlerinin ağlamaları hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Resul Ekrem Hazretleri huşu ve huzularında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 Allah-u Azimuşşan'a korku ve şevkten, kalbi saadetlerinin galeyanı zahir olunda, biz bir biçarelerin korku ve dehşeti nasıl olmalı düşünülsün. İkinci hadis, Abdullah bin Mesud'dan Mervi'dir buyurdular ki, Bir gün, resul Ekrem Hazretleri bana hitap edip, yüksek huzurlarında bir az Kur'an okumaklığımı ferman buyurdular. Ben dedim ki, Ya Resulallah, ben sizin huzurunuzda Kur'an okuyabilir miyim? haya etmez miyim? Halbuki Kur'an-ı size nazil oldu. i̇bn Mesud dedi, Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Ben Kur'an'ı başka bir kimseden dinlemeyi severim. Ben dahi Resul-i Ekrem Hazretlerinin yüksek fermanlarına uyarak, Sure-i Nisa'yı okumaya başlayıp, ve cina bike ala şehida ayete kadar her türlü ümmetten biri şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gönderdiğimiz zaman durumları nasıl olacak ayeti celilesine ulaştığında Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek iki gözlerinden yaş aktığını gördüm 3. hadis Abdullah bin Amr'dan Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin zaman-ı saadetlerinde bir gün güneş tutuldu. Ve resul Ekrem Hazretleri küsuf namazını kılmak için kalkıp, namazda kıyamı bir derece uzattı ki, rükû etmeyecek zannolundu. Sonra rükû edip rükû dahi bir derece uzattı ki, rükûdan kalkmayacak zannolundu. Sonra rükûdan mübarek başlarını kaldırıp bir derece durdular ki, ...secde etmeyecek zannolundu. Sonra secde edip secdede bir derece durdu ki... ...secdeden kalkmayacak zannolundu. Sonra ilk secdeden mübarek başlarını kaldırıp... ...bir derece oturdular ki... ...ikinci secdeyi etmeyecek zannolundu. Sonra ikinci secdeye varıp... ...bir derece uzattı ki... ...secdeden başını kaldırmaya yakın olmadı. Yani secdeyi ziyade uzattı. Secdede oldukları halde mübarek nefesini kuvvetli alıp vererek ağladı. Ve ağlarken buyururlar idi ki, Ya Rabbi sen bana vaat etmedin mi ki ben kavmim içinde oldukça azap etmem diye Ya Rab. Sen bana vaat etmedin mi ki benim kavmime azap etmeyesin. Onlar istiğfar üzere oldukları halde, Halbuki biz senden mağfiret isteriz. Resul-i Ekrem hazretleri iki rekat namaz kıldı, güneş açılıp küsuf def oldu. Ve Resul-i Ekrem hazretleri minbere çıkıp Allah'a hamd ve sena eyledi. Sonra buyurdular ki, Güneş ve ay Allah'ın vahdaniyetine delalet eden alametten bazısıdır. Eğer güneş ve ay tutulur ise, o vakit korku ve tazarru ve namaza hemen koyulun buyurdular. Malum ola ki Hanefi alimlerinin yanında, küsuf namazının yolu budur ki, sultan tarafından cuma kılmaya mezun olan kimse, yahut ancak küsuf namazı için mezun olan kimse, gün tutulduğu vakit insanlara imamet edip, iki rekat namaz kılarak, ezan ve ikamet açıktan kıraat, ve hutbe olmak şartıyla ve her rekatta kıraatı uzun eyleye. Ve namazı tamamladıktan sonra güneş açılıncaya kadar niyaz ve tazarru ve dua ile meşgul olurlar. Eğer hatip yahut küsuf namazına izinli bulunmaz ise herkes teker teker ikişer rekat namaz kılarlar ve dua ile meşgul olurlar. Sual edilir. Üstadım, yağmur duası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 Bir saat miktarı bu hal üzere tutup önüne koydu. Önündeyken o kız ruhunu Hakk'a teslim etti. Resul-i Ekrem hazretlerinin kızları vefat ettiğinde cariyeleri olan Üm Eymen sesini yükselterek ağladı. Ve Resul-i Ekrem hazretleri sen huzuru Resulullah'ta ağlar mısın buyurdular. Ümmü Eymen cevap olarak ben sizi ağlar olduğunuz halde ''Görmedim mi?'' dedi. Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, ''Ey Ümmü Eymen! Ben sabredemediğimden telaşla ve bağırarak ağlamam. Benim ağlamam ancak merhamettendir. Kamil bir mümin her halde her hayra yakındır. Ruhu bedenden kapsolunur. Halbuki o mümin bu hali kendine hayırlı bilip Allah'a hamd eder.'' Yani Resul-i Ekrem Hazretleri, sen ölüye ağlarsın, halbuki ölü halinden memnundur, halinden hoşnut olana ağlanır mı? buyurdular. Mervidir ki, ölüm müminin hediye ve armağanıdır. Hediyeden korkunmaz. resul Ekrem Hazretleri'nin bu hadisi şerifte beyan olunan küçük kızından Murat, kendi soyunun kızları mıdır, yoksa torunları mıdır, birçok ihtilaf vardır. Beşinci hadis. Hazreti Ayşe'den Mervi'dir ki, Resul-i Ekrem Hazretleri süt kardeşi olan Osman bin Maz'un'un iki gözleri arasından öptü. Halbuki Osman bin Maz'un ölmüş idi ve Resul-i Ekrem Hazretleri ağlarıydı. Veyahut Ravi dedi ki, Resul-i Ekrem Hazretleri'nin mübarek gözleri yaş döker idi. Bu Osman bin Maz'un, resul Ekrem Hazretleri'nin süt kardeşi, ve Mekke-i Mükerreme'de sohbetin şerefi ile müşerref olanların order 14.'südür. Ashabı Bedir'dendir. Hicretten 30 ay geçince Şaban ayında vefat edip Baki mezarlığına defne olundoğunda Resul Ekrem Hazretleri onun hakkında "Osman bizim için ne güzel seleftir." buyurdular. Muhacirlerden Medine'de ilk vefat eden bunlardır. Sahabenin faziletlerinden Abid ve müştehit bir zat idi. Altıncı Hadis Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri'nin Ümmü Gülsüm adında bir kızının cenazesinde bulunduk. Halbuki resul Ekrem Hazretleri kabrinin bir tarafında oturmuş idi. Ve ben resul Ekrem Hazretleri'nin mübarek gözlerinden yaşaktığını gördüm. Ve resul Ekrem Hazretleri cenazede bulunan ashab-ı kirama hitap edip aranızda dün gece ehliyle ailesiyle yakınlaşmamış kimse var mıdır buyurdular. Ashabdan Ebu Talha, Ya Resulallah ben dün gece yakınlaşmadım demesiyle Habibi Kibriya Ebu Talha'ya sen kabre in buyurdular. Ebu Talha kabre inip Ümmü Gülsüm'ü kabre indirdi. Malum ola ki resul Ekrem Hazretleri kızlarını kabre indirmek için ashab arasında hanım hanımına yakınlaşmamış Kimse aramalarının hikmeti budur ki birkaç gün yakınlaşmayan kimse şehveti unutup nefsinden mutmain olur. Ama yakınlaşma anında kadına yakınlaşan kimsenin gereği gibi yakınlaşması hatırından çıkmayıp nefsinden mutmain yani rahat ve emin olamaz dediler. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ebu Talha'nın ismi Zeyd'dir, Sel oğludur, Ensardan'dır resul Ekrem Hazretleri Ebu Talha hakkında, ordu içinde Ebu Talha'nın sesi yüz adamdan hayırlıdır buyurdular. Yani resul Ekrem Hazretleri Ebu Talha'nın şecaat ve heybetini ve küffarın Ebu Talha'dan ziyade korkmalarını beyan içindir buyurdu. Hatta Huneyn gününde yirmi kadar kafiri öldürüp ganimetlerini aldığı menkıbeleri gayet çoktur. Bu hadisten anlaşıldığına göre bir kadın vefat etse o ölen kadının velisi tarafından kabirden bir yabancı kimseye o ölüyü kabre indirmek için izin verilmesinde bir beis ve sakınca yoktur. 11. Bab Resul-i Ekrem hazretlerinin döşekleri hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. 1. Hadis Hz. Aişe'den Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri'nin saadet hanelerinde, üzerinde yatıp uyudukları döşeğin yüzü deriden ve içindeki hurma lifinden idi. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri'nin döşeğinin yüzü meşin ve içi lif olduğu iki şeye binaendir. Birincisi, Hicaz sıcak memleket olduğu için bu misullü döşek gayet münasiptir. İkincisi, resul Ekrem Hazretleri, mütevazi oldukları için. Hatta resul Ekrem Hazretleri bir gün bir hasır üzerine yatıp hasır mübarek bedenlerine tesir etmiş idi. Bazı sahabe, Ya Resulallah hasırın zahmetini def için hasırın üzerine bir elbise ve yüz daha döşeyelim dediler. resul Ekrem Hazretleri ashab-ı kirama cevap olarak benim dünya ile ne işim vardır? Benim ile Dünyanın misali o aklı yolcu kimse gibidir ki bir ağacın gölgesine varıp bir an durduktan sonra yoluna gidip o ağacı terk eder buyurdular. Ve bir, bir gün Hz. Ali toprak üzerine yatıp uyurken Resul Ekrem Hazretleri Hz. Ali'yi bu hal üzere görüp medih yoluyla Ebu Turab diye künyel künyelediler. Ve Hz. Ali bu künyeden ziyade memnun olur idi. Hatta Resul Ekrem Hazretleri Hazreti Ali'yi topraktan kaldırıp üzerinde olan tozları izale buyurdular. İkinci hadis. İmam Muhammed Bakır'dan mervidir. Buyurdular ki: "Ya Ayşe, senin evinde Resul Ekrem Hazretlerinin döşeği ne idi?" diye Hazreti Ayşe'den soruldu. Hazreti Ayşe cevap olarak: "Resul Ekrem Hazretlerinin döşeği tabaklanmış deriden olup içinde olan şey hurma lifi idi buyurdu. İmam-ı Bakır buyurdu ki, Hazreti Hafsa'dan dahi, senin evinde, Resul-i Ekrem Hazretlerinin döşeyi ne idi diye soruldu. O da dedi ki, benim hanemde onun döşeyi, yünden dokunmuş, palas tabir olunan ihram olup, o ihramı, Resul-i Ekrem Hazretlerinin altına, iki kat büküp döşerdik. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri, onun üzerinde uyurlar idi. Ve bir gece oldu. Aklımca bu ihramı dört kat büküp resul Ekrem Hazretlerinin altına döşesem onda yatmak için ziyade yumuşak olur idi dedim. Ve bu düşünce ile ihramı dört kat büküp altlarına döşedik. resul Ekrem Hazretleri adet-i şerifeleri üzere ihramın üzerine yattılar. Sabah olup kalktığında siz bu gece benim altıma ne döşediniz buyurdular. Biz dahi cevap olarak dedik ki, ''Ya Resulallah, bu gece döşediğimiz döşek önceki döşeğinizdir. Lakin yumuşak olup vücudu şerifiniz rahat olması için ihramı dört kat döşemiş ilik. resul Ekrem Hazretleri buyurdular ki, ''Döşeği evvelki haline çevirip iki kat edin. Zira döşeğin yumuşaklığı gece namaza kalkmaya bana mani oldu.'' Bu hadis-i şeriften anlaşıldı ki, döşekte uyumak zühde mani değildir. Lakin döşeğini ziyade kaba etmek çok uyumaya ve gaflete sebep ve gecenin taatını terke sebep olur. 12. bab resul Ekrem hazretlerinin tevazu hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Mütevazi olanı Allah yükseltir. Mütevazi olan gayzını yutar. Birinci hadis. Ömer bin Hattab'dan Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri, siz beni Medih'te pek ileri gidip mübalağa eyleyip abartmak, Nasara'nın İsa bin Meryem'i Medih'te ifrad edip, Allahu u Azimuşşan'ın oğlu dedikleri gibi, ben ancak Allah'ın kuluyum ve siz dahi benim hakkımda Allah'ın kulu ve resulü deyin buyurdular. Ve Resul Ekrem Hazretleri ashab ve ümmetini kendi hakkında caiz olmayan vasıf ilemedikten nehi buyurdular. Yani Resul Ekrem Hazretlerine celle celaluhu azze şanehu gibi vasıflar demek caiz değildir. Yoksa Resul Ekrem Hazretleri hakkında denilmesi caiz olan Fahri Alem, Şefii Ruzi Ceza rahmetellil alemin ve bunun gibi emsali vasıfları demeyin demek değildir. İkinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, bir gün Resul-i Ekrem Hazretleri'nin yüksek huzurlarına bir hatun geldi. Ya Resulallah, benim size gizli olarak arz olunacak bir ihtiyacım vardır dedi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri, ey hatun, sen Medine sokaklarından hangi sokakta diler isen otur. Ben seninle otururum ve ihtiyacını yerine getiririm buyurdular. Begavi buyurdu ki bu hatun Resul Ekrem Hazretlerinin emri üzere Medine sokaklarından birinde oturdu ve Resul Ekrem Hazretleri dahi varıp o hatunun ihtiyacını gördü. Mervidir ki fakir bir kimse gelip Resul Ekrem Hazretlerinin mübarek saadetli ellerinden tutarak istediği yere getirse, o fakirin ihtiyaçlarını gidermek için Resul-i Ekrem Hazretlerine giderler idi. Bu hadis-i şeriften hakim ve vali ve sair büyüklerin ibret alması gerektir. Üçüncü hadis Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri hastaların hatırını sormaya giderlerdi. Cenaze namazında ve defninde hazır olurlar idi. Ve kemali tevazularından ata ve deveye binmeye kudreti var merkebe dinerler idi. Ve bir azadsız kul davet etse icabet buyururlar idi. Beni Kureyze üzerine sefer edip orduyu hümayun ile gazaya gittikleri günde hurma lifinden yularlı bir merkebe binmişler idi. O merkebin üzerinde olan palanı dahi hurma lifinden yapılmış idi. Manum ola ki Resul-i Ekrem Hazretleri tevazularından her bir hastaya varırlar idi. Kul olsun, efendi olsun ve adet-i şerifeler bu idi ki hastanın başı ucuna oturup halinden sorarak La be'se aleyke tahurun inşallah buyururlar idi. Ve bazı kere hastanın ağrıyan yerine mübarek elini koyup Bismillah urhike min küllida'in yu'zike Allahu yeşfik ...diye dua buyururlar idi. Dördüncü hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri arpa ekmeğine ve kokusu değişmiş ihale yani iç yağını eriterek yapılan... ...ekmek katığını yiyeceğine davet olunsa icabet buyururlar idi. resul Ekrem Hazretleri'nin bir zırhı 20 sa yani 20 kilo karşılığında ebe Şahım adındaki Yahudiye rehin idi. O zırhı Yahudi'den kurtaramadan Bahrebeka'ya teşrif buyurdular. Mervidir ki, resul Ekrem Hazretlerinin irtihalinden sonra Hz. Ebu bekir Sıddık o borcu ödeyerek zırh-ı şerifi kurtarıp Hz. Ali'ye teslim buyurdu. Denildi ki, bu zırh kaziyesinin nakli hadis-i şerifi tamamlamak içindir. Tevazu Beyan için değildir. Beşinci hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bir kere hac eylediler. Yolda bindikleri devenin semeri eski olup, bu semer üzerine örtülen örtü eğer satılsa dört dirhem etmez idi. Ve resul Ekrem Hazretleri bu kadar tevazu ile beraber, ''Ya Rabbi, riya ve sümadan, yani ihlâsızlıktan temiz kıl.'' diye dua buyurdular. Rüya ise beni görsünler diye yapılan iştir. Süm'a ise beni işitsinler diye olan ve yapılan işlerdir. Hacda vesaire vakitlerde zinetli şeye binmek arzusunda bulunanlar bu hadis-i şeriften ibret alsınlar. Altıncı hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir buyurdular ki, Ashab-ı kirama resul Ekrem hazretlerinden daha sevimli bir kimse yok idi. Hz. Enes buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretlerini bu kadar severler iken zat-ı gördükleri vakit kalkmazlar idi. Zira bilirler idi ki kendine kıyam ettiklerini sevmezler idi. Bu hadis-i şeriften Müslümanların bir diğerine tazim için kıyamları mekruh olduğu anlaşılır ise de, ulema-i kiram Resul-i Ekrem Hazretleri ashabın kendilerine kıyamını istemedikleri mekruh olduğundan olmayıp, Zat-ı hakkında tazimde ifrat olunmaması için idi. Ve ashab-ı kiramın biri birbirlerine kıyamının mekruhiyetine dair hiçbir şey buyurmayıp, belki ikirme Vadi bin Hatim ve Fat bin Sabit ve Cafer bin Ebi Talib gibi bazı sahabelere kendileri bizzat kıyam buyururlar idi diye bu hadis-i şerifi tevil edip, Allah için ve Allah yolunda yoluyla ulema ve sulaha ve meşayih'a kıyamı caiz gördüler. 7. hadis. Hasan bin Ali'den mervidir. Buyurdular ki: Bir şeyi güzelce vasfetmekte olan dayım Hind'den Resul-i Ekrem Hazretleri'nin mübarek hiliye isâdetlerinden yani sıfatlarından sual ettim. Çünkü Hint bin Ebi Hale'nin Hilye-i Saadet'ten biraz şey vasfedilmesini isterdim. idim. Binana ve Hint söze başlayıp buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri kendi zatında azim şan ve halkın kalp ve gözlerinde büyük olup, mübarek yüzlerinin nuru Bedir gecesinde ayın nurunun parlaklığı gibi parlar idi. Hazreti Tirmiz'i buyurdular ki, bu hitabın evvelinde zikrolunduğu vecihle, Hind bin Ebi Hale, Hazreti İbni Hasan'a bu hadis-i şerifi tamamıyla zikreyledi. Lakin bu makamda Resul-i hazretlerinin tavazuuna delalet eden tarafı vardır. İmam Hasan buyurdu ki, Halam Hind'in beyan ettiği hadisi, Bir müddet kardeşim İmam Hüseyin'e haber vermedim. Ve sonra haber verdim ise de, kendilerini şöyle buldum ki, hilye yine beviyeyi benden evvel bu Hindden sual etmiş, ve Hindin rivayetine kanaat etmeyip, pederi i̇mam Ali'den dahi Resul-ü Ekrem hazretlerinin hane-i şerifinde olan halinden ve sahabe-i kiram ile olan muamelesinden sual etmiş buldum. Ve Hazreti Ali oğlu i̇mam Hüseyin'in Resul-ü Ekrem hazretlerine dair her ne ki sual etti ise hepsini beyan edip bir şey terk etmemiştir. İmam Hüseyin pederinden işittiği şeyleri beyana başlayıp buyurdular ki pederimden Resul-ü Ekrem hazretlerinin hane-i şerifine girişinin keyfiyetinden sual ettim. Pederim i̇mam Ali buyurdular ki Resul-ü Ekrem hazretleri hane-i şerifine buyurdukları zaman ikamet buyurdukları vakti üç kısma taksim etmişler idi. Bu kısımlardan birinci kısmı ancak Allah Ta'ala'nın ibadetine mahsus idi. Namaz ve tilaveti Kur'an gibi. Ve ikinci kısmı ehil ve ile hüsnü muaşeret ve onların işlerini düzenleme idi. Ve üçüncü kısmı kendi nefsi şerifinin maslahatları ve istirahatı için idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri hane-i saadetlerinde rahatı için olan vakti kendi ile insanlar arasında taksim etmiş idi ki, o vakitte huzur-u saadete havass-ı mukarrebinden olan büyük zatlar girip avam giremezler idi. Havası ı mukarrebin huzur-u saadette her ne öğrenmek üzere sorarlar ise avama talim ederler idi. Bu vasıta ile avam dahi resul Ekrem hazretlerinin meclisinden faydalanırlardı. resul Ekrem hazretleri ashab ve ümmetine bağlı olan hususların hiçbirisini, gerek havas ve gerek avam ümmetinden gizlemez ve saklamazlar idi. Ve huzuru saadetlerine kabul ettikleri asaptan ilim ve salah ve takva sahibi olanlarını herkesten evvel huzuru şeriflerine girmeye izin verirler idi. Ve onlara teveccüh ve ikbal ederler idi ki, sari insanlar dahi salah ve takva, Allah'ın ve Resulünün yanında makbul ve muteber olduğunu bilip, salah ve takvayı kazanalar. Ve Resul Ekrem Hazretleri dünya ve ahirete bağlı olan hayırlı işleri herkesin dindeki faziletine göre taksim edip haset ve nesebe göre taksim etmezdi. Allahu Teala'nın Muhakkaki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız ondan en çok korkanınızdır. Hucurat 13. Ve takva 3 mertebedir. Evvelkisi şirkten takvadır ki avamı mümininin halidir. İkincisi menhiyattan ve günahlardan takvadır ki havas-ı mümininin halidir. Üçüncüsü kalbine Allah'ın yani Allah'ın dışındaki her şeyin girmesinden takvadır ki ehlullahın halidir. Kalp takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezin edilmiş ve süslendirilmiştir. İbadetin hılkate ve şere terettübü iki şeyden ileri geliyor. Ya insanlar ilk yaratılışında ibadete istidatlı ve takvaya kabiliyetli olarak yaratılmışlardır. Ve o istidadı ve o kabiliyeti onlarda gören, onların ibadet ve takva vazifelerini göreceklerini kaviyen ümit eder. hut, insanların hılkatinden ve memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri Kemal'den maksat ibadetin kemali olan takvadır. La allekum tekun şu cümle her iki noktaya da tatbik edilebilir. Yani istidat ve kabiliyetinizde ekilen veya vazife ve hılkatınızdan kastedilen takvanın kuvveden fiile çıkarılması lazımdır. Bakara suresi 21. ayette. Kezâlik bir ateşbi, Cenab-ı Hak insanlara kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermiştir. Bu itibarla Cenab-ı Hak insanlardan o işlerin yapılmasını intizar etmektedir denilebilir. Bu teşbih ve istiarede hırkati beşerdeki hikmetin takva olduğuna ve ibadetin de neticesi takva olduğuna, ve takvanın da en büyük mertebe olduğuna işaret vardır. Arz, takva üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir. Takva, menihiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celbi nefa, raci olmakla beraber. Bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesmetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfil cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde ameli salihin ihlas muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehâcümünde bir tek içtinap, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla, menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amal-i salihadır. Ey nefis! Eğer takva ve amel salih ile halkını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onların ki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Ey ehli iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyyesidir. Ve silahınız istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiye ilticadır. resul Ekrem Hazretleri huzur saadetlerine giren zatların bazısı bir ihtiyaç ve bazısı iki ihtiyaç. Ve bazısı ziyade ihtiyaç sahibi olup, Resul-i Ekrem Hazretleri ihtiyaç sahiplerinin her birerlerinin ihtiyaçlarına ve işlerine ihtimam buyurup yerine getirmekle uğraşırlar idi. zat gerek dünyevi ve gerek uhrevi sual ettikleri şeylerden soranın haline münasip ve layık ve dünya ve ahirete hayırlı ne ise onun hayırlı bir ifadesiyle onları meşgul kılar idi. Ve meclis-i nebevilerinde bulunanlar dini meselelerinden sual edip Resul-i Ekrem Hazretleri o kimselerin her birine lazım geleni talim ve ifade buyurduktan sonra bu mecliste her ne ki istifade ettiniz ise bu mecliste olmayanları mahrum etmeyip talim ve tebliğ ediniz. Ve kadın ve erkek ve köle ve cariye ve başkaları ki zaaflarından dolayı kendileri gelip, bana ihtiyaçlarını sunmaya kudretleri yoktur. Onların ihtiyaçlarını bana bildiriniz. Sultana ihtiyaç arz etmeye kadir olmayan bir kimsenin ihtiyacını her kim arz ederse, hakta ala, o kimsenin ayaklarını kıyamet gününde sırat üzerinde sabit eder diye yüksek meclislerinde bulunanlara tembih buyururlar idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzurlarına gelen ihtiyaç sahipleri, din işlerinden başka bir şey ifade etmedikleri gibi Resul-i Ekrem Hazretleri dahi ihtiyaç sahiplerine layık ve üzere bu ifadeden başka bir söz söylemezler. Ve meclis-i şerifinde hazır olanlardan dini menfaatlar ve dünyaya lazım olan şeylere bağlı olmayan faydasız kelamı kabul etmezler. Yani abes yere söz söylemezler idi. Sahabenin büyüklerinden meclis-i saadetlerine gidenler kendileri faydalanmak ve diğerlerini ifade etmek maksadıyla dahil olup meclis-i nebevilerinden ayrılmazlar idi. Ancak suri ve manevi bir zevk ile lezzet alıp daha sonra ayrılırlar idi. Ve huzura vakıf olunur. Peygamberlerinden ayrılanlar öğrendikleri ilimleri insanlara delil ve mürşid olup talim ve tebliğ edici oldukları halde çıkarlardı. Bu makama kadar İmam Hüseyin Resul Ekrem Hazretlerinin hane saadetlerinde olan hallerine beyan buyurdu ve bundan sonra dahi dışarıdaki hallerinin beyanını murad eyledi. İmam Hüseyin buyurdular ki: Resul Ekrem Hazretlerinin dışarıdaki halini dahi pederim Hazreti Ali'den sual ettim. Buyurdular ki: Resul Ekrem Hazretleri dışarı çıktığında lisan-ı şeriflerini faydasız sözden korurlardı. Ashab-ı kiram ile kendileri arasında muhabbete sebep olacak kelamı buyururlar. Ve ashab-ı kirama hoş muamele buyurup nefret ettirmezler idi. Ve her kavmin riyaset sıfatını haiz olanlarına münasip derece ikram ederler. Ve her kavmin tabiatı kerim ve şefkatli olan kimsenin kavmi üzerine istayin ederler idi. İnsanların bazısını bazılarından korurlar idi. Ve dahi yüksek nefislerini insanların kendilerinden nefret etmelerine karşı korurlar idi. İnsanların hiçbirinden güler yüzü ve güzel ahlakını yani hoş, mübarek kelamlarını esirgemezler idi. Ve meclisi şeriflerinde yahut cami ve cumada görmedikleri ashab-ı kiramı sual ve ashab-ı kiram ve Müslümanlar arasında gerek uzak ve gerek yakın olan olaylardan sual buyururlar idi. Ve din ve dünyada güzel şeyin hüsnüne hüküm ve onun hüsnünü ispat ve çirkin olan şeyin çirkinliği ile hükmedi, onun çirkinliğini beyan ve ondan men buyururlardı. Yüksek emirleri her işte mutedil olup, her bir emri ve sözü diğerine muhalif değildi Ve sahabe-i kiramın zatlarına mahsus olan maslahatlardan sormazlar. Yahut işlerine zafiyet gelir korkusuyla sahabenin maslahatlarından habersiz kalmayıp daima din ve dünyaları hususunu hatırlatır ve doğru yola irşat buyururlar idi. Bütün ibadet ve kaatler ve kulların faydaları için kendilerinde bir derece kemal istidat var idi ki her bir şeye kadir olurlar idi. Ve hakkı icrada kusur etmeyip hakkı dahi tecavüz etmezler idi. Ve mübarek zatlarına yakın olanlar dahi insanların iyileri ve hayra çalışanları idi. Ve yüksek huzurlarında eftal olanlar başkalara ziyade hayır murad edenler idi. Ve nezli saadetlerinde mertebesi, mertebesi yüksek olanlar zayıflar üzerine rahim ve şefkat edip onlara yardımı ziyade güzel olan kimseler idi. İmam Hüseyin Resul-i Ekrem Hazretlerinin oturuşlarının beyanını murad edip buyurdular ki Pederim Hazreti Ali'den Resul-i Ekrem Hazretlerinin mecliste oturdukları vakitteki Adat-ı Şerifesinden dahi sual ettim. Buyurdular ki, hüsün sahibi olan Resul-i Ekrem Hazretlerinin kalkış ve oturuşları zikrullah üzereydi. Resul-i Ekrem Hazretleri oturmuş bir topluluğa geldiğinde, meclisin sonu ve boş tarafına oturup üst başına geçmezler idi. Ve başkaları dahi meclisin son ve baş tarafına oturmakla emir buyururlar idi. Yanında oturanları kabiliyet ve kemallerine göre taltif buyururlar idi. Ve oturanları o derece taltif ve hoşnut ederler idi ki herkesi kendi yanında benden mükerrem kimse yok der idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleriyle yan yana otursa yahut huzur peygamberlerine bir kimse gelip ihtiyacını arz eylese sabır ve tahammül edip o kimseyi istisgal etmezler idi. Hatta o kimse kendi dönüp gidinceye kadar. Yani huzur saadetlerinde biri çok otursa, o kimse kalkıp gidinceye kadar sabır ve ihtiyacını karşılayıp hüsnü muamele ederler idi. Kendi zatlarından bir kimse bir şey istese reddetmeyip verirler. Ve, ve eğer istenilen şey mevcut değilse kavl ile yin yumuşak bir dil ile vaat ederler idi. Cömertlik ve şefkati... Ve güzel ahlakı umum insanlara ulaşmış idi. Ve insanların şefkatli ve sehavette olanı pederleri makamında idi. Bütün insanlar kendilerinin sevgili evladı menzilinde olup şeriatın muktezasında ve hak hususunda hiçbir ferdi bir ferde tercih buyurmazlar idi. Meclis peygamberinin şerefli toplantıları, meclisi ilim ve haya ve sabır ve emanet idi ki, ulum ve mearif olunur Ve ashab-ı kiram haya ve edep üzere otururlar. Ve sabır sahipleri olup meclis saadette olan halleri başkalardan muhafaza ederler idi. Ve meclis-i şeriflerinde ses, ses yükseltilmeyip resul Ekrem Hazretlerinin mübarek seslerinden yavaş ve sessiz söylerler Allah-u Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Hucurat 2. Kavle şerifine uymak için mana latiftir. Ve Resul-i Hazretlerinin meclislerinde hiçbir kimsenin ayıbı söylenmez ve hiçbir kimseye töhmet olunmaz idi. Ve yüksek meclislerinde yanılma ve hata açıklanmaz idi. Yani meclis-i de ashab-ı kiramdan bir farz ve takdir, zelle ve hata sadır olsa faaş olunmaz idi. Meclis-i olan ashab-ı kiramın hepsi birbirine muvafık ve bir tek gönül olup, takmaları itibarıyla birbirlerine takaddüm, geçmiş olma ve üstünlük ve tefadul fazilette geçerler idi. Meclis-i şeriflerinde olan ashab kiram mütevazi olup, meclis saadette yaş ve kıymet cihetinden büyük olanlara tazim ve küçük olanlara merhamet ederler idi. Ve ihtiyaç sahiplerini ihtiyacı olmayan üzerine tercih edip, onun ihtiyacını yerine getirmeye çalışırlar idi. Ve meclis bilgilenir, bilinir, uzaktan gelenlere ikram ve gözetilerek hatırları hoş edilirdi. 65. hadis Enes bin Malik'ten mervidir buyurdular ki Resul Ekrem Hazretleri eğer bana bir koyun ayağı hediye olunsa nimet ilahiyeyi tazim için kabul ederim ve eğer bir ayağa davet olunsam icabet ederim buyurdular. Resul Ekrem Hazretlerinin etin çeşitlerinden bir ayağı kabul buyurmaları kemale tevazularını ispat eder. Az şeyi kabul edip çok sevap kazanmak Güzel ahlaktandır. Dokuzuncu Hadis Hz. Cabir'den Mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri katıra ve ata binmeyip yürüdükleri halde benim hatırımı sorup öğrenmek için evime teşrif buyurdular. İmam-ı Buhari rivayet eder ki, Hazreti Cabir hasta olup, Resul-i Ekrem Hazretleri Hz. Ebubekir Bekir ile beraber yürüyerek, Hz. Cabir'in hatırını sormak için evine teşrif buyurduklarında Hazreti Cabir'i dalgın bulduklarından Resul-i Ekrem Hazretleri abdest alıp abdest suyunu Cabir'e serptiler. Hemen o saatte Hazreti Cabir'in aklı başına geldi. 10. hadis Yusuf bin Abdullah'tan Mervidir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri beni Yusuf diye isimlendirdi ve beni kucağına oturtup mübarek eliyle başımı sağdı. Bu hadis-i şerif Resul-i Ekrem Hazretlerinin tevazuu, ve güzel ahlak ve çocuklara olan hoş muamelesine delalet eder. 11. hadis Enes bin Malik'ten mervidir. Buyurdular ki: Sahabeden terzi bir kimse Resul Ekrem Hazretlerini davet eyledi. Ve Resul Ekrem Hazretleri icabet buyurup huzur-u saadetlerine o kimse terit getirdi. Ve o teridin üzerinde kabak var idi terit ise, et suyu ile yahut çorba ile ıslanmış ekmeğe derler. Zahir olan bu makamda terit ile murat pişmiş kabağın suyuna ıslanmış ekmektir ki üzerine kabak konuldu. resul Ekrem hazretlerinin böyle bir kimsenin teride davetine icabet buyurmasından kemali tevazuları anlaşılmış olur. Hazreti Enes buyurdular ki resul Ekrem hazretleri o kabaktan alıp ve yemeye başladı. Çünkü Resul-i Ekrem Hazretleri kabağı gayet severler idi. Hadisi rivayet eden Sabit dedi ki, Ben Hazreti Enes'ten işittim buyururlar idi ki, Benim için bir yiyecek pişirilmez. O yiyeceğe kabak konmak mümkün ise, Elbette o yiyeceğe kabak konulur. Yani Resul-i Ekrem Hazretleri kabağı sevdiklerinden, Hazreti Enes dahi kabağı severler idi. Hazreti Enes'in hizmetçileri, Hazreti Enes'in kabağı sevdiğini bildiklerinden kabak ile pişmesi mümkün olan her bir yiyeceğe kabak koyarlar idi. Bu hadis-i şeriften ashab-ı kiramın her bir şeyde ve hatta tabiat ve huy hususunda Rasullaha uydukları anlaşılır. 12. Hadis Hazreti i Amreden Mervi'dir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri saadet hanelerinde ne işler idi diye Hz. Ayşe'den sual ettiler. Hz. Aişe cevap verip buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri kemal-i tevazularından diğer insanlar gibi bir kişiydi. Mübarek eliyle elbiselerinden pire ararlar ve koyununu kendi mübarek elleriyle sağarlar ve kendi işlerini kendileri görürler idi. Yani kemal-i tevazularından diğer insanlar gibi Saadet hanelerinde evlat ve ihaline yardım ederler idi. Ve kendi işini kendileri görüp, çarşı pazardan satın aldıkları lüzumlu şeyleri dahi kendileri bizzat yüklenip getirirler idi. Her ne kadar ashab-ı kiram, kendisinin hizmetinde bulunmak, kendilerine sebebi saadet ve devlet olduğunu bilip, Ya Resulallah, canımız sana feda olsun, müsaade buyurun, şu işi biz görelim. Ve bu eşyaları hane-i saadetine biz getirelim derler idiyse de, kemal-i tevazularından herkesin kendi işini kendi görmesi lazımdır diye cevap verip buyururlar idi. 13. Bab Resul-i Ekrem Hazretlerinin güzel ahlakı hakkında varid olan hadis şeriflerin beyanı hakkındadır. Hazreti Ayşe'den resul Ekrem Hazretlerinin ahlakından soruldu. Cevap olarak buyurdular ki, onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'ın gadap ettiği şeye gadap eder, kızar. Ve Kur'an'ın razı olduğu şey ile razı olur. Yani Resul-i Ekrem Hazretleri Kur'an'da zikredilen her bir güzel sıfat ile vasıflanmış olup, Kur'an'da yazılmış her bir kötü hasletten sakınırlar idi. Birinci hadis. ''Harice bin Zeyd'den Mervi'dir.'' buyurdular ki, ''Zeyd bin Sabit'in huzuruna bir kısım kimseler gelip, ''Ya Zeyd, Resul-i Ekrem Hazretlerinin ahvaline dair haberlerden bize haber ver.'' dediler. Zeyd dedi ki, ''Resul-i Ekrem Hazretlerinin haberlerinden size ne haber vereyim? Eğer onun tüm ahval ve sözlerinden sual ederseniz, ''O bir denizdir ki, onun kenarı yoktur.'' Fakat bazı hallerinden sorarsanız layıkıyla haberdar olduğum şeyi beyan edeyim deyip buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri'nin komşusuydum Ve kendilerine vahiy nazil olduğunda bana bir adam gönderip çağırırlar idi. Ben dahi huzur-u saadetlerine gidip nazil olan vahiyi onlar için yazar idim. resul Ekrem Hazretleri'nin meclisinde biz bazı dünya işleri konuşur isek kendileri dahi ahlaklarının mükemmelliğinden bizim ile beraber dünya işleri konuşurlar idi. Yani dünya işlerinden murat, cihada dair istişare, bunun emsali kelamlar ki, ahiret faydasına vesile olur. Ve biz ahireti konuşsak, bizimle beraber ahirete dair kelamlar buyurup, bizi ahirete teşvik ederler idi. Eğer biz yemeğe dair, yani bir yiyeceğin fayda ve zararları ve yeme adabı gibi, bir kelam konuşsak, söze katılıp, yiyece yiyeceğe dair birçok fayda ve zararları beyan buyururlar idi. Hz. Zeyd bin Sabit bu haberleri haber verip, şu size zikrettiğim işler ve hallerin cümlesini kendisinden rivayet ederim buyurdular. Bu hadis-i şerifte, resul Ekrem hazretlerinin güzel ahlakına ve ashab-ı kiramla hüsn mu muaşeret, ve onlara olan çok merhametine delalet vardır. Zira Resul Ekrem Hazretleri kendi hallerine kalsalar Allah azimi şandan başka içte ve dışta hiçbir şey zikir ve tefekkür etmezleridi. Bu takdirce sureten ashabın hal ve kelamlarıyla iştirak etmeleri güzel ahlaklarının kemaline delildir. İkinci hadis. Amr bin Aslan Mervi'dir Buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri kavmin en kötülerine güler yüz gösterip, lütuf ve kerem ile bakar ve Taltif ile konuşurlar idi ki, o kimselerin Resul-i Ekrem Hazretleri ile aralarında ülfet ve ünsiyet hasıl olup İslam'ı kabul etmelerine sebep olurdu. Amr buyurdu ki, Resul-i Ekrem Hazretleri bana dahi teveccüh ve ikbal ve lütuf ile muamele buyururlar idi bana bu derece iltifak buyurduklarından dolayı ben kendimi kavmin hayırlısı zannedip, Ya Resulallah, ben mi hayırlıyım yoksa Ebu Bekir mi hayırlıdır dedim. Saadetle, Ebu Bekir hayırlıdır buyurdular. Bunun üzerine tekrar, ben mi hayırlıyım yoksa Ömer mi hayırlıdır dedim. Ömer hayırlıdır buyurdular. Daha sonra, ben mi hayırlıyım yoksa Osman mı hayırlıdır dedim. Osman hayırlıdır buyurdular. Çünkü Resulullah'tan bu zatlara sual edip soruma hak ve doğru cevap aldım. Böyle olunca ben istedim ve temenni ettim ki ne olaydı da Resul Ekrem Hazretlerinden bu şeyi sual etmiş olmayaydım. Zira bildim ki Resul Ekrem Hazretlerinin bana hüsnü teveccüh ve muamelesi beni taltif ve hoşnut etmeleri imiş zannımda hata oldu. Üçüncü hadis. Enes bin Malik'ten Mervi'dir buyurdular ki, ben Resul-i Ekrem hazretlerine on sene hizmet ettim. kemal hilim ve kerem ve güzel ahlaklarından bana bir kere öf demediler. Ve hizmetim müddetinde yolsuz bir iş yapsam bu işi böyle niçin işledin demezler. Ve önemli bir işi terk eylesem, bu işi niçin terk ettin diye azarlamazlardı. Yani bu husus dünya işlerine bağlı demek olup, yoksa din işlerine bağlı, caiz olmayan bir şeyin icrasına ve elzem olanını terke müsaade buyururlar idi demek değildir. Ve her zaman insanların yaratılış cihetinde en güzeli olup, kendilerinden güzel huylu bir kimse yok idi. ''Hazreti Enes buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerinin elinden yumuşak yün ile ipekten yapılmış ve halis ipek vesaire bir şeye yapışmadım. Belki latif tabiatlı Efendimiz mübarek elleri ipekten ve sair şeyden daha latif ve yumuşak idi. Ve ben misk ve ıtır koku koklamadım ki tüm ahlakı cem eden resul Ekrem Hazretlerinin mübarek terlerinden güzel kokusu olsun.'' belki mübarek terlerinin kokusu tüm güzel kokulu şeylerden daha hoş idi